26. Mektup Allahu Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu caddesinde bulundursun. Hadis-i Kutsi'de, Ebrar bana kavuşmayı çok istiyor, ben de onları çok istiyorum buyuruldu. Allahu Teala, Ebrar'ın şevk, arzu ve sahibi olduklarını bildirdi. Çünkü mukarrebler vasıl olmuşlardır. Bunlarda kavuşmak arzusu artık kalmamıştır. Şevk ayrı olanlarda bulunur. Mukarreblerde ayrılık gayrılık yoktur. Herkes bilir ki kimse kendi nefsine kavuşmak için şevk sahibi değildir. Halbuki kendi nefsini taşkınca sevmektedir. Çünkü nefsinden ayrı değildir. Allahu Teala baki ve kendi nefsinden fani olmuş bir mukarrebin Allahu Teala'ya olan yakınlığı, bir kimsenin kendi nefsine olan yakınlığı gibidir. Bunun için zevk yalnız evrarda bulunur. Çünkü evrarı çok sevmektedir ve kavuşmamıştır. Evrar demek sona varmamış, mukarreb olmamış salik demektir. Tasavvuf yolunun başında veya ortasında bulunur. Sona varmasına kıl kadar ayrılık kalsa bile mukarreb olmaz. Farisi ne güzel söylemiştir. Dostun ayrılığı az da olsa az değildir. Eğer gözde yarım kıl olsa da çok görünür. Sıddık-ı Ekber bir kimsenin Kur'an-ı Kerim okurken ağladığını gördü. Biz de böyleydik fakat şimdi kalplerimiz katılaştı buyurdu. Bu söz kötülemeye benzeyip övülmek olan sözlerdendir. Şeyh'imden Kuddisi ruhu işittim. Niyete ermiş kavuşmuş olan yolun başlangıcında kendisindeki şevki arzuyu özleyebilir buyurdu. Şevkin giderilmesi makamın daha yüksekliğini daha tamamı olduğunu gösterir. Bu makam yes makamıdır. Yani anlayamamaktan hasıl olan üzüntü makamıdır. Çünkü kavuşabilecek şey için şevk olur. Kavuşmak ümidi olmayan bir yerde şevk olmaz. Yüksek derecelerin sonuna ulaşmış olan bir kamil, bu alemin geri döndüğü zaman ayrılık ateşine düştüğü halde eski şevki arzusun geri gelmez. Çünkü şevkin gitmesi ayrılık kalmadığı için değildir. Yeis ümitsizlik geldiği içindir. Geri döndükten sonra bu yeis kendisinde vardır. Birinci kamil böyle değildir. O aleme dönünce şevk geri gelir. Bir kamil geri döndüğü zaman fakt ayrılık bulunursa faktın gitmesiyle yok olan şevk tekrar hasıl olur. Sual Vesul mertebeleri yani kavuşturan yol sonsuzdur. Bitmez tükenmezdir ne kadar ilerlerse yine uzak olacağı için hep şevk bulunmaz mı? Cevap Vusül mertebesinin sonsuz olması isimlerde ve sıfatlarda ve şuunda ve itibaratta olan geniş yolculuklardandır. Böyle seyir eden bir salik için yolun sonu olmaz. Ondan şevk hiç gitmez. Yukarıda bildirilen müntehi ise bu mertebeleri kısaca geçerek sözle kelime ile İşarette anlatılmayacak makama vasıl olur. Orada hiç ümitlenmek yoktur. Bunun için kendisinde eşevk ve talep kalmaz. Bu hal evliyanın büyüklerinde olur. Bunlar sıfatların çukurundan kurtulmuştur. Zat-ı ilahiyeye kavuşmuşlardır. Bunlar sıfatlarda uzun uzun ilerleyen ve şuunat mertebesinde seyreden saikler gibi değildir. O sağ ikiler bitmez tükenmez sıfatların tecellilerine bağlanıp kalırlar. Bunlar için olan rüsûl mertebeleri kendini ancak sıfatlara kavuşturur. Zat-ı ilahiye yükselmek ancak sıfatlarda ve itibaratta kısaca seyretmek de olabilir. Sual Allahu u Teala'ya şevk olması ne demektir? Çünkü Allahu Teala'dan hiçbir şey mevcut yok değildir. Cevap Burada şevk demek belki müşakele sanatıyla söylenmiş olabilir. Çok olduğunu bildirmek içindir. Çünkü aziz, cabbar olan Allahu u Teala'nın her şeyi şiddetlidir, çoktur. Zayıf insanların her şeyinden galip ve kuvvetlidir. Bu cevap alimlere göre verilen bir cevaptır. Bu fakir kulun başka bir cevabı daha vardır ki tasavvuf yoluna uygun bir cevaptır. Fakat bu cevafta sekir, şuursuzluk bulunmaktadır. Sekir olmayınca güzel olmuyor. Hata caiz olmuyor. Çünkü sekir sahipleri özürlü olur. Affedilirler. Şav, şuur sahipleri mesul olurlar. Sorguya çekilirler. Şu anda tam sav halindeyim. Şimdi o cevabı bildirmek yerinde olmaz. Önceleri ve sonrası Allahu u Teala'ya Handa olsun. Onun peygamberlerine bitmez tükenmez salatı ve selamlar olsun. 27. Mektup Bu mektup Hace Ammek için yazılmıştır. Tarikatı ı Aliye-i Nakşibendiye'yi övmektedir. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Onun sevdiği kullarına selam olsun. Merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Selamette olunuz. Bu yüksek nakşübendiye zincirini övmekten başka bir şeyle başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yavrum, bu yüksek zincirin büyükleri buyuruyorlar ki, bizim nisbetimiz bütün nisbetlerin üstündedir. Nisbet dedikleri huzur ve agahlıktır. Bunlar, hiç kaybolmayan huzura kıymet verir. Böyle devamlı olan huzura yadi-daşt demişlerdir. Bu büyüklerin nisbeti yadi-daştı olmaktadır. Bu fakirin anlattığına göre yadi-daşt şöyle açıklanmaktadır. Allahu Teala'nın isimleri, sıfatları ve şounu ve irtibatı birlikte olmaksızın yalnız zat-ı ilahînin zuhur etmesine yani kalbe, ruha görünmesine tecelli zat denir. Bu tecelliye belki demişlerdir. Yani şu onun ve itibarat perdelerinin arasında kalması, zatın görünmesi, şimşek çıkar gibi bir an sürer. Sonra bu perdeler hemen araya girerek örtülür. Böyle olunca kayıpsız, devamlı huzur düşünülemez. Bir an huzur, ondan sonra devamlı yokluktur. Bu büyükler böyle olan nispete kıymet vermişlerdir. Halbuki başta silsilelerin, tarikatlerin büyükleri, öyle olan tecelli, nihayete kavuşanlara nasip olur dediler. Bu huzur devamlı olursa, hiç örtünmezse, isimlerin ve sıfatların şunun ve itibaratın perdeleri araya karışmadan tecelli ederse, kayıpsız, perdesiz huzur olur. Yâdî-i Daşt olur. İşte bu büyüklerin nispeti olan yâdî-i Daşt'i, başkalarının nisbetleriyle karşılaştırılmalıdır. Böylece hepsinin üstünde olduğunu anlamalıdır. Çok kimse böyle huzurun varlığına inanmaz. Arabi'nin dediği gibi, zimete kavuşanlara afiyet olsun, zavallı aşıkı birkaç damlayla dolsun. Da bu yüksek nispet öyle garip oldu ki, hatta bu büyük kıymetli zincire bağlanmış bulunanlara da söylense çoğunun inanmayacağı umulur. Şimdi bu büyüklerin yolunda bulunanlara göre nispet demek, Allah-u Teala'nın huzuru ve anlaşılmayacak bir şuhududur ve cihetsiz olarak ona teveccüh etmektir. Yukarıda olmak hayale gelirse de cihetsizdir ve görünüşte devamlıdır. Bu nisbet yalnız cezbe makamında hasıl olur. Böyle nisbetin başka tarikatlardaki nisbetlerden yüksek bir tarafı yoktur. Halbuki yukarıda bildirdiğimiz yadi daşt cezbe makamlandıktan ve süluk makamları sona erdikten sonra hasıl olur. Bunun derecesinin yüksekliğini bilmeyen kimse yoktur. Eğer gizli kalmışsa elde edilmemesindendir. Bir kimse hasar ederek inanmazsa ve aşağı bir kimse kendi kusurundan dolayı inat ederse ona herhangi bir diyeceğimiz yoktur. Farisi ne güzel söylemiştir: Bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa cevap vermeye değmez desem iyi olur. Hep aslanlar bu zincire bağlanmışlardır. Kurnaz silki bu zinciri nasıl koparır? Evvelimiz ve sonumuz selamet olsun. 28. mektup. Bu mektup hacı Ammeke yazılmıştır. Hali'nin yüksekliğini bildirmektedir. Fakat bu yazıdan halinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Lütfederek bu dostunuza gösterdiğiniz merhametli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Okuyarak şeref dendik. Hürriyete kavuşanların kelepçede olanları hatırlaması ne büyük bir nimettir. Kavuşanların ayrı kalanların dertlerine ortak olması çok sevindirici bir şeydir. Ayrı kalan bu zavallı kendini kavuşmaya layık bulmadığı için uzak bir köşeye çekildi yaklaşmaktan kaçarak uzaklarda soluğu aldı. Kavuşmaktan vazgeçip ayrılığa katlandı. Hürriyeti seçmekte zindan hayatını gördüğü için seve seve zindan hayatını seçti. Farişi şöyle der: Sultan bir şey beklerse köleden kanaat kalksın artık ortadan. Bozuk yazılarla ve saçma işaretlerle başınızı ağrıtmayım. Allahu Teala bizi ve sizi Peygamber Efendinin yolunda bulundursun. Allah Cümlemizden razı olsun. 29. Mektup Bu mektup Şeyh Nizamettin Tihane Sehri'ye yazılmıştır farzları kılmaya ve sünnetleri, edepleri gözetmeyi teşvik etmekte ve farzların yanında nafileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı namazının gece yarısından sonra kılmayı ve abdeste kullanılan suyu içmemeyi ve müritlerin secde etmelerinin caiz olmadığını bildirmektedir. allah Teala bizi ve sizi taassuptan yani başkasını çekememekten ve doğru yoldan ayırmaktan korusun. Ve insanların en temiz olan, en üstün olan o temiz peygamber aleyhissalatu vesselama pişman olacak, üzülecek şeyleri yapmaktan kurtarsın. İnsanı Allahu u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturacak işler, farzlar ve nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Bir farza vaktinde yapmak, vakti geçmişse hemen kaza etmek, bin sene nafile ibadet yapmaktan daha faydalıdır. Hangi nafile olursa olsun, ne kadar hali niyet edilirse edilsin, ister namaz, oruç, zikir, fikir olsun, ister başka nafileler olsun hep böyledir. Hatta farzları yaparken bu farzın sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi gözetmek de böylece çok faydalıdır. Öğrendiğimize göre Emirül Mü'minin Ömer Faruk radiyallahu anh hazretleri sabah namazını cemaate kıldıktan sonra cemaate baktı. Ashabından birini bulamadı, filan kimse cemaatte yoktur buyuruldu. Orada bulunanlar, o kimse gecenin çok saatlerinde uyumaz, nafile ibadet yapar, belki şimdi uykuya dalmıştır dediler. Alife eğer bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaate kılsaydı daha iyi olurdu buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bile, bir mekruhtan sakınmak, zikirden ve fikirden ve murakabeden ve teveccühten daha faydalıdır. Tahrimi olan mekruhtan sakınmanın faydasını artık düşünmelidir. Evet, bu nafile işler farzları gözetmekle ve mekruhlardan sakınmakla birlikte yapılsa elbette daha güzel, çok daha güzel olur. Fakat öyle olmazsa pek zararlı olur. Mesela zekat olarak bir dank yani bir dirhemin dörtte birini ki, bir gram gümüş demektir, bir Müslüman fakire vermek, nafile olarak dağlar kadar altın sadaka vermekten ve hayrat, hasenat ve yardımlar yapmaktan kat kat daha iyidir. Kat kat daha çok sevaptır. Bir dank zekatı verirken bir edebi gözetmek, mesela akrabadan bir fakire vermek de nafile iyiliklerden kat kat daha faydalıdır. Bundan anlaşılıyor ki yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak, ve böylece gece namazı sevabını da kazanmayı düşünmek çok yanlıştır. Çünkü Hanefi mezhebindeki imamlara göre yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruhtur. Sözlerinden de keraati tahrimiye olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yatsı namazını gece yarısına kadar kılmak mübah demişlerdir. Gece yarısından sonra kılmak mekruh olur buyurmuşlardır. Mübahın karşılığı olan mekruh tahrimen mekruhtur. Şafi mezhebinde gece yarısından sonra yatsıyı kılmak caiz değildir. Bunun içindeki gece namazı kılmış olmak için ve bu vakitte zevk ve cemiyet elde etmek için yatsıyı gece yarısından sonra bırakmak çok çirkindir. Böyle düşünen bir kimsenin yalnız vitir namazını gece yarısından sonraya bırakmasın gerekir. Böylece hem vitir namazı müstahap olan vakitte kılınmış olur, hem gece namazı kılmak ve seher vaktinde uyanık bulunmak nimetlerine kavuşulmuş olur. O halde bu işten vazgeçmek ve geçmiş namazları kaza etmek lazımdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, namaz abdestinin edeplerinden bir edebi terk ettiği için 40 senelik namazı kaza etmiştir. Şunu da söyleyin ki, abdestsizliği gidermek için veya sevap kazanmak için abdest almakta kullanılmış olan suya, müstamel su denir. Bu suyun içilmesi için kimseye izin vermeyiniz. Çünkü İmam-ı Azam'a göre müstemel su, kaba necistir. Fıkıh alimleri bu suyun içilmesini yasak etmişlerdir. Bu suyu içmenin mekruh olduğunu bildirmişlerdir. Evet, abdest aldıktan sonra ibrikte kalan kullanılmamış sudan içmek şifa olur demişlerdir. Eğer böyle olduğuna inanan bir kimse isterse, bu kullanılmamız sudan verilir. Bu fakir, Dehli şerhine son gittiği zaman bu iş başıma gelmişti. Sevdiklerimizden birkaçına rüyada bu fakirin abdeste kullandığı müstemel sudan içtiklerini lazım olduğu, içmezse büyük zarar görecekleri bildirilmiş. Böyle şey olmaz diye çok karşı geldimse de faydası olmadı. Fakir kitaplarına baktım. Kurtuluş yolunu şöyle buldum ki, üç kere yıkandıktan sonra kurbet yani sevap kazanmak niyet etmeden dördüncü yıkanmakta kullanılan su müstemel olmuyor. Şunu da bildirin ki, güvenilir birkaç kimsenin bildirdiklerine göre halifelerimizden birkaçınan müritleri secde ediyorlarmış. Yeri öpmek de kalmayarak kendilerine karşı secde yapıyorlarmış. Bu işin kötülüğü güneşten daha çok meydandadır. Bu işi yasak ediniz. Hem de çok sıkı yasak ediniz. Böyle işlerden herkesin sakınması lazım. Hele başkalarına önderlik eden bir kimsenin böyle işlerden saklanması daha çok lazımdır. Çünkü onun yolunda bulunanlar onun yaptıklarını yaparlar ve bu belaya düşerler. Allah için yapılan secde kıbleye karşı yapılır. Başka tarafa yapılan secde hiçbir zaman caiz değildir. Şunu da bildirmeliyim ki tasavvuf yolunda ilerleyenlerin bilgileri halle kavuşan bilgilerdir. Haller de amellerden hasıl olur. Amelleri dürüst olan ve ibadetleri hakkıyla yapan kimselerde haller hasıl olur. Bu haller birçok şeyleri öğrenmelerine sebep olur. Amellerin, ibadetlerin düzgün olabilmesi için bunları tanımak, her birinin nasıl yapıldığını bilmek lazımdır. Bu bilgiler İslamiyetin ahkamını yani emirlerini ve yasaklarını, mesela namazın, orucun ve bunlardan başka farzların ve alışverişlerin ve nikah, talak gibi muamelatının bilgileridir. Kısaca Allahu Teala'nın insana emretmediği şeylerin bilgileridir. Bu bilgiler öğrenilmekte elde edilir. Bunları öğrenmek her Müslümana elbette lazımdır. Her şeyi öğrenmeden önce ve öğrendikten sonra birer cihat vardır. Birincisi, ilmi aramak, bulmak ve elde etmek için çalışmak cihattır. İkincisi, ilmi elde ettikten sonra yerinde kullanabilmek için yapılan cihattır. Bunun için kıymetli toplantılarımızda tasavvuf kitapları okunduğu gibi, Fıkıh kitaplarının da okunması ve öğrenilmesi lazımdır. Farisi'nin dilinde yazılmış fıkıh kitapları çoktur. Hani ve Ümmetül İslam ve Kenzi Farisi fıkıh kitapları çok kıymetlidir. Hatta tasavvuf kitapları okunmasa da zararlı olmaz. Çünkü tasavvuf bilgileri hal ile zevkte tadını tadarak elde edilir. Okumakla dinlemek de anlaşılmaz. Fıkıh kitaplarını okumamaksan zararlı olabilir. Bundan çok yazmak sıkıntı verebilir. Az yazmak çok şeyi gösterir. Paris'in dediği gibi Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün yoksa sözüm çoktur sana. Allah-u bizleri ve sizi sevgili peygamberine tam olarak uymakta şereflendirsin. 30. Mektup Bu mektupta Nizam-ı Tahani seriye yazılmıştır. Afakta ve enfüste olan şuhutları ve abidiyet makamının bildirmektedir. Allahu Teala sizi Muhammed Aleyhisselam'a tam uymakta şereflendirsin ve Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerinin süsüyle ziynetlendirsin. Ne yazacağımı bilemiyorum. Mevlamız sahibimiz, Taala ve Tekaddes Hazretlerinden söz edersem yalan söylemiş ve iftira etmiş olurum. O, o kadar büyüktür ki bu saçma sapan konuşan aşağı kimsenin söz konusu olmaktan çok yüksektir. Maddeden yapılmış olan, his organlarının esiri bulunan bir kimse, maddesiz olandan ve his organlarıyla anlaşılmayandan ne söylenebilir? Yokken sonradan yaratılmış olan bir kimse, hiç yok olmayandan ne anlayabilir? maddeli zamanlı ve mekanlı olan maddesiz, zamansız ve mekansız olana nasıl yolu bulabilir? Zavallı mahluk, kendi aleminden dışarıya nasıl çıkabilir. Dışarıda haber alamaz. Farise'nin dediği gibi çok iyi veya çok fena olsa da bir zerre, ömrünce dolatsa gezer kendi aleminde. Bu hal seyri enfüsinde de hasıl olmaktadır. Seyri Enfüsi bu yolun nihayetinde ele geçer. Yüksek hocamız Bahattin Nakçübent Kuddisesi Ruhu Hazretleri buyurdu ki, Ehlullah yani Allah adamları fena ve beka makamına kavuştuktan sonra her gördüklerini kendilerinde görürler, her tanıdıklarını kendilerinde tanırlar. Bunların hayretleri anlayamamaları kendilerinde olur. Zariyat suresinin 25. ayetinde mealen, kendinizdedir, görmüyor musunuz buyuruldu. Seyri Enfüsi'den önce olan seyirlerin yani ilerlemelerin hepsi Seyri Afaki'deydi. Seyri de Afaki'de ele geçen şeyler hiçtir. Yani aranılana göre hiçtir. Yoksa Şuhudi Enfüsi'ye kavuşmak için önce Seyri Afaki lazımdır. Aldanmamalı. Şuhudi Enfüsi, Şuhudi tecelliyi suruyla karşılamamalıdır. Aşağı ikisi de aynı şey değildir. Tecelli suriler nasıl olursa olsun, Salik'in nefsinde, yani kendilerinde müşahede olunur ve görünürlerse de, hepsi seyri afaki de hasıl olmaktadır ve ilmul Yakin mertebesinde hasıl olurlar. Şuhud-i enfüste ise hakkul Yakin mertebesindedir. Bu mertebe ise yüksek mertebelerin sonuncusudur. Başka kelime bulunmadığı için şuhud diyoruz. Çünkü aranılan, istenilen şey hiçbir şeye benzemediği gibi ona uygun olan, ona bağlı olan her şey de anlaşılmaz ve anlatılmaz. Anlaşılabilen şeyler anlaşılmayan şeylere benzemez. Farisi'nin dediği gibi, anlaşılmaz, ölçülemez bağlılıktır. Nasıl Rabbi kuluna böyle bağlıdır? İnsan bu bağlılığı anlamaz asla, her şeyi bilir, canını bilen Mevla. Şuhudi enfüsiyi bu Şuhudi Suri ile karşılaştırmak, insanın her iki makamdan beka hasıl etmesinden ileri gelmektedir. Çünkü tecelli-i salik'i faniye yapmaz. Birçok bağlılıklarını yok ederse de fenaya kadar götürmez. Bundan dolayı bu tecelli de salik'in varlığından bir şeyler bulunmamaktadır. Seyri enfûsi tam fenadan ve son bekadan sonra olduğundan ve salik'in anlayışı az olduğundan bu iki bekayı birbirinden ayıramaz. İkisini birleştirmiş sanır. Eğer bu iki bekaya billah denildiğini ve bu varlığa Allahu Teala'nın verdiği vücut denildiğini bilseydi, ikisini karşılaştırmaktan kurtulurdu. Akılla, düşünceyle anlaşılan bu bilgiyi keşif yoluyla açıklamak istiyordum. Fakat kağıtta yer kalmadı. Böyle olmasında Allahu Teala'nın hikmeti olsa gerek. vesselam.